1747 numaralı konu Hazreti Ali'nin insanın aşiretinin kendisine çok faydası dokunacağına dair bir hutbe irat etmesi Hazreti Ali bir hutbesinde şunları söyledi Bir aşiretin içlerinden herhangi birisine olan faydası onun tüm aşirete olabilecek faydasından çok daha büyüktür Eğer tek kişi elini onlara zarar vermekten alıkoyarsa koca aşiretin içinden bir tek insanın kendilerine zarar vermesinden korunmuş olurlar eğer bütün bir aşiret sevgi, koruma ve yardımla birlikte o bir kişiden ellerini çekerek ona zarar vermezlerse kişi birçok insanın zararından kendisini korumuş olur. İnsan çoğu zaman kendi aşiretinden olup da haksızlığa uğrayan kişileri müdafaa eder ve onlara bu haksızlığı yapanlara öfkelenir. Bu hususta size Allah'ın kitabından ayetler okuyacağım. Lut, keşke sizi savacak gücüm olsaydı. Yahut da çok sarp ve muhkem bir kaleye sığınabilseydim, dedi. Hud. 11 suresi 80, ayetteki, sarp ve muhkem bir kaleden maksat ahirettir. Çünkü Lut aleyhisselamın aşireti yoktu. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki o, Lut aleyhisselamdan sonra gönderdiği bütün peygamberleri bir ahirete sahip kılmıştır. ay aleyhisselamın kavmi ona, biz seni içimizde zayıf görüyoruz. Eğer ahiretin olmasaydı seni taşla öldürürdük, Hud. 11 suresi 91, dediler. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki Şuayb aleyhisselamın kavmi Allah Teala'nın azamet ve celalinden değil onun aşiretinden korktular.